Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhabalar ben Kenan Doğan. Bir çarşamba gününde yine sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 16.30'u gösteriyor ve Kentin Gizli Öyküleri programında bugün yine gerçek yaşamdan bir insan öyküsüyle sizlerle birlikteyiz. Ee, bu programda insan öykülerini, insan yaşam öykülerini sizlerle paylaşıyoruz. Ve kahramanlarımız öyle televizyonlardan tanıdığımız ünlü insanlar değil, yaşamın içinden, aramızdan kahramanlar. Bugün de stüdyomuzda çok özel bir konuğumuz var sevgili Alpaslan Demir. Alparslan hoş geldin öncelikle programımıza. Merhaba Kenan Bey hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz programımıza katılmayı kabul ettiğin, konuğumuz olduğun bugün yaşam öykünü bizlerle paylaşacaksın e, ve sormak istiyorum sana Alpaslan Demir kimdir? Şimdi böyle sorunca tabii birden cevap vermek çok zor oldu. Alparslan Demir kimdir? Alparslan Demir sıradan bir insandır aslında. 1992 yılında Üsküdar'da doğmuştur. Ve şu anda kendimi ben sosyal girişimci olarak tanımlıyorum. Çünkü bir şeyleri değiştirmek isteyen bir insanım. Ve bazen bu soruyu sorduklarında şöyle diyorum. Biraz daha sıradan olsam çok sıradan bir insan olacaktım. Ama bir şeyler de yapmaya başladık. İlerleyen dakikalarda zaten konuşacağız. Ne güzel. Genç bir arkadaşımız bugün konuğumuz programımızda ve e, sosyal girişimci. E, bir e, girişimi var hayatının belli bir safhasında aslında değiştirdiği, dönüştürdüğü ve beraberinde de e, birçok kişiyi sürüklediği bir girişimin e, var. Ama biz seni istiyoruz ki birazcık daha yakından tanıyalım. Alpaslan Demir nerede doğdu, nerede büyüdü, nasıl başladı bu yaşam öyküsü? Üsküdar dedin. Üsküdar'da 92 yılda Alpaslan Demir nasıl bir dünyaya, nasıl bir hayata gözlerini açtı? 24 Kasım'da anneme Öğretmenler Günü hediyesi olarak doğdum 92 yılında. Gülen Askeri Tıp Akademisi o zamanki adıyla Haydarpaşa Hastanesi'nde Üsküdar'daki doğdum. E, o dönem babam benim subay. E, annem edebiyat öğretmeni. Yeni e, tayin çıkmış İstanbul'a ve daha lojman kesinleşmemiş. Dolayısıyla ben bir süre e, veteriner meslek lisesinde Selimiye'deki annemle birlikte bir 2-3 ay kadar kalmışız. Birlikte dolayısıyla benim misafirhanede. misafirhanede benim hayatımın ilk üç ayı evsiz olarak geçti aslında annemle birlikte birkaç gün Gata'da ondan sonraki birkaç ayda Selimiye'de kaldık daha sonra hayatımın en önemli ilk on yılı ilk on bir yılı Levent'teki üçüncü kolordu lojmanlarında geçti. Hemen biz çıkardık. İşte Maslak'ta Harp Akademileri vardı. Bunlar tel örgülerle çevrili. Gri duvarlar. İşte o Yılmaz Erdoğan'ın evet, şiirindeki evet. lojman griliği. Ama içerisi aslında renkli bir yer. Dışı ne kadar gri olsa da. Ve korunaklı bir yer orası. Okulunuz orada. Öğretmenlerinizin eşleri subay. E, dispanser diye bir şey var. Askeri dispanser. Oradaki doktorlar e, subay. Oradaki hemşireler as subay. Dolayısıyla sürekli bir askeri bir Şeyin içindesiniz hatta bizim gittiğimiz marketler AVM yoktu tabii o zaman evet. onlar bile ordu yardımlaşma pazarı OYPA denirdi OYPA'ya gidilirdi yani bir dolayısıyla aslında o duvarların için. ardında ihtiyacınız olan her şeyi karşılayabileceğiniz kapalı bir yaşam var ama dışarıcadı bir bağlantınız var sonuçta dışarıda da başka bir hayat var ama e, genelde o korunaklı alan içerisinde büyüdün çocukluğun ilk dönemi öyle geçti tabi bir de eniştem annemin ablasının eşi o da denizci subaydı onlar da aynı lojmandaydı ve bizim en sık görüştüğümüz akrabamız onlardı ki hala öyle. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim lojmanın dışına ben babam araba kullanırken bir yerden bir yere gitmek dışında ki o bir yer genelde ya ev olur ya askeri kamp askeri plaj olur. <gülüyor> Çıktığında çok... da o duvarın dışına yine gittiğin yerler başka korunakta askeri alanlar. Aynen öyle yani şunu söyleyebilirim ki ilkokul dördüncü sınıfa kadar ben lojman dışında çok bir yer görmedim. E buna evet. şey de dahil işte İstanbul'da bir boğaz turu yapmak ya da ne bileyim işte Ayasofya Müzesi'ne gitmek gibi şeyler de dahil bunların hepsi daha sonra ortaokulda e, sivil hayata geçtiğimde babam emekli olduktan sonra gördüğüm ve yaşadığım şeyler minibüse binmek otobüse binmek askeri servis var kalkıyor bir yerden bir yere götürüyor sizi öğretmeniniz yanınızda ya da babanızın işte yüzbaşı binbaşı olduktan sonra bir makam şoförü var onlar belli noktada babanızla birlikte ziyaretlerinizi sağlıyor vesaire derken biz dört, ben ilkokul dörde geçtiğimde Keşan'a gittik. Edirne-Keşan'da iki yıl yaşadım ben. Orası biraz daha farklıydı. Orada lojmandan çıkıyordunuz. Küçük bir yer olduğu için ve orada bir tane mekanize Tugay var. Küçük bir askeri alan. E, dolayısıyla orada dışarı çıkıyorsunuz. İlk defa sivil bir okula. Yani yine ikisi de sivildi. Fakat burada öğretmenler tabii normal insanlar. Yani normal, şimdi diğerleri anormal bir <gülüyor> oldu ama. Dolayısıyla daha önceki İstanbul'da yaşadığın o lojmanların arasında... Daha askeri personelinin çocuklarının gittiği okulda öğretmenlerin de asker işi şey olduğu okuldansa Keşan'da daha asker olmayanların çocuklarının da gittiği herkesin okuyabildiği okulda bambaşka bir yaşam daha askeri yaşamdan daha sivil yaşama geçiş için bir basamak olmuş anladığım kadarıyla Keşan senin için. iki sene orada kaldınız sonra tekrar İstanbul'a mı döndünüz? Sonra emeklilik oldu. Babam emekli oldu. Yarbay rütbesinden ve İstanbul'a geri döndük. Ve geri dönerken nerede oturalım, yaşayalım yine eniştem görevine devam ediyor. Eniştemlerin olduğu mahalle onlar Acıbadem'de oturuyordu. Orada ev bakılmaya başlandı. Nitekim hala 14. 15. yılımı doldurdum. Koşuolu semtine işlemlere hemen bir kilometre uzakta bir yere taşındık. Peki o korunaklı yaşamdan daha sonrasında... E, ...hayatın içine bir yerde geçiş yaptın direkt. Artık askeri servisler yok işte. Az önce de bahsettiğin gibi otobüse biniyorsun, servise biniyorsun. Hayatında ne değişti? Çok şey değişti. Şimdi o birden söylenebilecek bir şey değil ama... ...aşama aşama yaşadığım şeyleri anlatayım. Keşan'da mesela... ...kızan diye bir kelime vardı... İşte seni döverim kazan derlerdi. Ben de kazanı küfür zannederdim. Meğer kazan işte erkek çocuğu demekmiş. O bile bir travmatik bir şeydir. Bu kazan diyorlar bana deyip ağlardım ben. Ya da sivil hayata geçip İstanbul'a geldiğimizde insan alış, bir dil alışkanlığı ediniliyor. Nedir? Asker abi diye bir şey vardır. Kantinde asker abidir, havuzda asker abidir servise binersiniz asker abidir. Şimdi ekmek almaya gidiyorsunuz. Oradaki adama asker abi ekmek alabilir mi? <gülüyor> diyorsunuz. Ya da bir bakkala gidiyorsunuz. Sizi kazıklayabiliyorlar. Yani işte bir şey istiyorsunuz. İstediğiniz marka değil de başka bir şey veriyor çocuk bu diye. Ve hayatını hiç görmemiş öyle bir şey. Ve eve gidiyorum. Ya sen bunu niye aldın? Ya ben almadım adam verdi. Asker abi verdi. Yok hayır adam verdi gibi bir yıl süren bir e, silkeleme oldu açıkçası. Ama çok hızlı toparladım. Çünkü güzel bir okulda okudum. E, Reşat Nuri Güntekin İlköğretim Okulu. O okul benim için önemli. O yüzden ismini söyledim Koş Yolunda. Bir edebiyatçının ismini taşıyan ne bir güzel. okullu. E, annem de bir edebiyat öğretmeniydi. Kitapla ilgili bir noktaya gideceğimi e, aslında o orta O okulda. belliydi belki de. Daha o ortaokulda Reşat Nuri Güntekin e, İlköğretim Okulu'nu bitirdin. Daha sonrasında lise hayatı. Haydarpaşa Lisesi yine Üsküdar'da. Haydarpaşa Lisesi'ne başladım 2006 senesinde ee, ve orada da artık tamamen sivil hayata geçilmiş. O travmada atlatılmış. Hiçbir şekilde e, bana o e, ortaokulda şey derlerdi ya işte subay çocuğu falan. Çünkü nedir? E, i̇spiyonculuk vardır. Biri bir şey yapar hemen öğretmenin elini kaldırıp söylerdim ben. Beni çok sevmezlerdi o yüzden. Çünkü öyle öğrenmiştik. E, i̇şte... Işıkları kapatırdım. Boşu boşuna yanmasın ışıklar. Çünkü askeri her yerde ışıkların altında lüzumsuz size söndür yazardı. İşte sular kapatılırdı. Çok fazla peçete kullanmamı vesaire gibi. Bunlar şimdi komik geliyor ama. Çok büyük askeri disiplinle tam bir asker çocuğu olarak hayata adaptasyon öyle başlıyor küçük yaşlarda. Aynen öyle. Ama liseye geldiğimizde bu tamamen atlatılmış bir şekilde çok sıradan bir vatandaş olarak lise hayatına devam ettim. Peki sonra liseyi bitirdin. Geldi üniversite yılları Nereyi kazandın, nerede okudun? İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine girdim. Onun da hikayesi ilginç. Ben sayısal öğrencisiydim ve işte benden tıp ya da işte teknik üniversite bekleniyordu. E ben tıp fakültesine hiç gitmeyi düşünmedim. Babam veteriner subaydı. E, o da tıp fakültesini veterineri hiç hiç sevmedim. O yüzden. Pek çok sebebi var. Mühendis olma istiyordum. İnşaat mühendisi. Son anda dedim ki şu edebiyat sınavına da bir gireyim. Bizim zamanımızda yeni bir sisteme geçmişlerdi. Edebiyat ayrı işte matematik ayrı. Edebiyat sınavını da şöyle işaretliyorum. Ha, i̇şte Reşat Nuri Güntekin, ya ben burada okudum. Onu işaretliyorum. E, çok hakim değilim çünkü Cumhuriyet dönemi edebiyatı zor bir konudur. E, evet. Hiç hakim olmanın konuda sallıyorum. Yani işte bu doğru olabilir. Bu gerçek olabilir. Bir, bir an uyudum. Bir yarım saat kadar sınavda uyudum. Sonra coğrafya kitapçı geldi. Coğrafya kitapçında coğrafya iyidir onları bir yapayım dedim. Derken çok güvendiğim fizik kimyaya karlar yağmış sınavda. <gülüyor> Sayısalda felaket bir sıralama aldım. Yani benden beklenmeyen noktada. Bir baktım eşit ağırlık sıralamamda çok ilginç bir şekilde ilk 15 bine. Sayısalda 70 bin, 80 bin gibi hiç yani Alparslan'a yakıştırmazlar kendi çaplarında. Şimdi bakınca gülüyorum bu sıralama mevzularına. Ben de iktisat fakültesini tercih ettim. Çünkü daha önce okuyan insanlardan gördüğüm ve bildiğim kadarıyla biraz daha rahat bir üniversite hayatı ve daha yaşanılabilir bir üniversite hayatı. Çünkü teknik üniversitedeki arkadaşlarım zorlanıyorlardı. İnşaat, İnşaat mühendisi derdi. olmayı hayal ederken bir anda iktisat öğrencisi olarak İstanbul Üniversitesi'ne girdin ve İstanbul Üniversitesi'nde iktisatla aran nasıldı, nasıl oldu? Sevdin mi o bölümü? istemeden girdin bir yerde aslında. Ya şu, istemeden değil de daha çok hayal etmeden girdim diyelim. Yoksa istemeden girdim doğru bir şey olmayacak. İktisatı sevdim. Şöyle sevdim ben matematiği çok severim. Yani edebiyata da çok severim, matematiği de çok severim. İktisat Fakültesi'ne biraz şey bekliyordum, çok sosyal bilim olarak lanse edilen, fakat hiç sosyal bilimde çok uzaktan yakından alakası olmayan bir fakülteydi. Çok ağır matematik derslerimiz vardı ve çok iyi hocalarımız vardı. İktisatı sevdiğimi söyleyebilirim. İlk iki sene düzgün bir şekilde devam ettim İktisat Fakültesi'ne. Fakat daha sonra başka şeyler yapmak istedim. Üniversiteye girdiğim sene, üniversiteye girdiğim sene, ...artık çalışma ihtiyacı hissettim. Çünkü babamla bir atışma yaşadık biz. Lise mezuniyeti yılında. Yani liseyi bitirip üniversiteye geçtiğim yazda bir çatışma yaşadık. O gün dedi ki Be artık sen kocaman adam oldun madem. Böyle konuşuyorsun. İşte bir şeyler oldu. Kendi ekmeğini kazanırsın diye. Benim okula gidecek param yok. Minibüse binecek param yok. O zaman da işte Kadıköy ya da Üsküdar'a e gideceksiniz. Vapura bineceksiniz. Tramvayla İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'ne gideceksiniz. Bunlar hep para tabii. Bir arkadaşımı aradım o zaman biz ortaokulda birlikteydik onunla sonra lisede onun babasının yanında çalışabilir miyim diye işte internetten kitap satan bir web sitesinin sahibiydi. Ya olur mu olmaz mı filan o bana para getirdi. Üsküdar'da buluştuk onunla. Sonra babasından randevu alıp üniversite birinci sınıfta hem okuyup hem çalışmaya başladım o kitap satış sitesinde. Neler yapıyordu nasıl bir işti o? Daha başladım, çok şöyle oldu biraz e, çok mutlu olmadılar herhalde yani işte telefonlara bakar belki postaları yanıtlar gibi benim bilgisayarla ilgili çok yeteneğim vardı fakat bunları tabii o zaman arkadaşım babası bilmiyor. E, ben de kabul ettim çünkü hem çalışmak istiyorum hem bir şeyler öğrenmek istiyorum hem de paraya ihtiyacım var ve okula gitmem gerekiyor ve böyle başladık fakat daha sonra ben yeteneklerimi biraz ortaya koydum. O zaman sosyal medya çok yeni başlamıştı. İşte bazı sosyal ağlar ortaya çıkıyor vesaire. Bir ajans geldi ve böyle inanılmaz paralar istedi bunları yönetmek için. Ben de o sıra internetten sürekli makale okuyorum. Bunlar nasıl yapılır? Birkaç sayfa açmışım. Ki o dönem sayfalar çok farklıydı. Katıl butonları vardı, beğenmeler falan yoktu. Öyle herkes her şeye yorum yapamıyordu vesaire. Ben dedim ki ben yaparım bunu. Birkaç deneme yaptık ve becerdiğimi görünce işte patron, arkadaşın babası artık patronum oldu. Ve dedi ki sana yüzde yüz dam yapalım dedi. Ben işte o zaman 250 milyon, 250 lira maaş alırken 500 lira maaş yaptım. Kısa süreli bir baygınlık geçirdim tabii. <gülüyor> hiç öğrenciyken hiç beklemediğin tabii. rakamlar. Bir yandan okul devam ediyor ama. Okul devam ediyor. Şimdi o çalıştığım yer Gülhane'de. Okul Beyazıt'ta iki durak. Hatta ödenem ben aktarmaya 50 kuruş vermeyeyim diye Beyazıt'tan aşağı koşardım. ...yukarı çok üşenirdim. Oraya yine 50 kuruşuma kıyardım. Ama aşağı inerken kıymazdım, yürürdüm. Hatta yemek kartı paralarını da almak için... ...Beyazıt'ta o zaman 75 kuruşa... ...çok güzel tabilot yemek çıkardı... ...üniversitede. Onu yerdim, yemek kartı cebime kalırdı. <gülüyor> ne güzel... Peki e, sen çalışmaya başladın. Bir yandan da e, bu internetten kitap satışı yapan e, şirkette oranın sosyal medya e, sayfalarını oluşturmaya başladın. Onları açmaya başladın. İnsanlar dahil olmaya başladı. Sen bunları yönelttikçe patronun artık gördü. Baktı iyi işler yapıyorsun falan. E, maaşına yüzde yüz zam yapıldı. E, orada bir yandan kendi kanıtlamaya devam ediyorsun. Bir yandan okul devam ediyor. Sonra ne oldu? Sonra işte kariyerimdeki... ...o dönüş noktasını yaşadım. bir ajans... ...reklam ajansı, ciddi bir reklam ajansı... ...bana teklif yaptı. Bizimle çalış diye. O da beni... ...oranın orta, aynı lisede okumuşuz. O benden 6 yıl önce mezun olmuş. Ama bizim köklü bir okul olduğu için... ...herkes bir şekilde birbirini tanıyor... ...birbirini duyuyor. O, o sırada tabii... ...internette birbirimizle ekleşmişiz. O benim paylaşımlarımı görmüş... ...ve beni davet etti. İşte bir pastanede oturduk. O da bu sefer... ...oradaki maaşımdan %100 zanlı... Teklifle geldi. 250 lira olan maaş. 500, 500 lira olmuştu. Şimdi 1000 lira şimdi oldu. Şimdi bir öğrenci için şöyle söyleyeyim. O zaman Kredi Yurtlar Kurumu'nun kredisi vardı. Ben hiç kullanmadım ama 180 milyondu. Hiç unutmuyorum. Ee, o Ona hesaplarsak iyi bir paraydı. Teklif ettikleri evet. para. Ve ben hemen kabul ettim. Ee, i̇şin güzeli. Ben koşu oturuyorum. Ajansla koşu yolunda. Ya Harika oldu. Her ya okula yani. yakın işler ya eve yakın. Aynen Ve, öyle. Ajansta çalışmaya başladınsa. Aynen öyle. Ajansta bir yılımı doldurduktan sonra Dedim ki ya ben galiba bu işleri becerebiliyorum. 2012 yılında kendi ajansımı kurmaya karar verdim. İki ay sonra batırdım. Sonra dedim ki Alparslan bak bu böyle olmuyor. Öyle işte hızlı zıplamalar hemen sonuç vermiyor. Bir yerde daha çalışman gerekiyor. Birkaç yerde iş aradım, 3 ay, 4 ay çalıştım çıktım, istediğim şeyi bulamadım. Son 2013 yılında bu Gezi Parkı olaylarından sonra 70-80 tane dijital ajans açıldı. Çünkü sosyal medyanın önemi her Gücü anlaşıldı. Aynen öyle, devlet tarafından, insanlar tarafından ve özellikle Twitter'da iki katına çıktı Türk kullanıcı sayısı. Bunun üzerine bir reklam ajansı bir teklif yaptı bana. Orada işe başladım, 3 ay sonra direktör oldum ve 8 kişilik bir ekibim vardı. İlk defa insan, gerçek anlamda insan yönetmeyi öğrendim. Ve orada işte bir sene, bir buçuk sene çalıştıktan sonra 2014 seçimlerinin politik atmosferi reklamcıları çok nüfuz etmişti. Ve bu beni çok rahatsız etmişti. Çünkü bir politikacının müşteri olması çok kötü bir şey. Yani reklamcılar evet. varsa dinleyen anlayacaktır demek istediğimi. Bu bana göre değildi ve ben ajansdan ayrıldım. Birkaç ülkeye gittim, geldim. Sonra dedim ki evet abi ben artık ajansımı açacağım. Bir arkadaşımla dönercide oturuyorduk. O kreatif direktördü. Bana isim buldu diye adamı sabahtan akşama kadar dürttüm. Dönercide? E, dönercide. E, çünkü şimdi bir döner diyoruz, paramız yok yani. Dolayısıyla sabahtan akşama kadar dönercide oturuyoruz. En sonunda bir isim buldu. Hayla o e, bulduğu isim bir peçete yazdı dönerci peçetesine ve çevirdi ve tamam dedim abi bu isim mi? O isimle başlattık. Onun da peçete hala cüzdanımda duruyor, cebimde duruyor. Size yani gösterdim yani. Yıllar önce, yayından önce Alparslan gösterdi. Yıllar önce bir dönerci e, dükkanında döner yerken peçetenin üstüne yazılmış olan ve e, karakteristik bir yazıyla yazılmış olan e, şirketin adı, ajansın adı. Şu anda gerçekte de ajansın adı ve logo da aslında o peçetenin üstüne yazıldığı karakterle aynı, aynı logo. Ve siz bunu kurdunuz. Daha sonra e, bir gün aklınıza bir fikir düştü. Aynen ne öyle. dişti? Sosyal girişimle tanıştım ben sosyal girişim kavramıyla ve e, onunla tanıştığımda ben şey zannettim işte sosyal medya şirketi kurmayı anlatan bir şey zannettim sosyal girişimi. Öyle bir şey olmadığını farklı bir model olduğunu anladım ve e, dedim ki benim yapmak istediğim şey bundan sonraki bununla ilgili olmalı. Yani topluma fayda sağlayan ve aynı zamanda sürdürülebilir olan bir işletme kurmalıyım dedim. Ve bir arkadaşımla oturup sinema hakkında konuşurken hangi filme gidelim şunu yaptık hemen açtık telefonu işte bir video arama sitesinde e, o kült film hakkında bir tirat var mı bir diyalog var mı bir fragman var mı derken ya kitap için niye böyle bir şey yok dedik. Baktık bazı internet siteleri var kitapların sadece 41. sayfalarını yayınlıyor ya da alıntılar yayınlıyor ama doyurucu bir şey yok bu kitap iyi mi diye. Dedim ki bir yudum kahvenin yanına bir yudum kitap yollasak bir pasaj hazırlasak bütün kitabın içinden 5-6 dakikalık 10 dakikalık bir bölüm nasıl olur derken ben bunu yapacağım dedim. Kalktım fırladım eve gittim bilgisayarı aldım başka bir dönerci de bilgisayarı açıp e, ilk web sitesini yaptık biryudumkitap.com adıyla. Ve Facebook'umda paylaştım arkadaşlar böyle bir şey yapacağım Ekim ayıydı Ekim'in sonuydu. Bir Aralık'ta da göndermeye başlayacağım kişisel olarak başlattığım bir şey bu. Uyudum, uyandım. 154 paylaşım olmuş. Benim de öyle çok büyük bir Facebook ağım yok. 3000 kişi e-postasını bırakmış. Ekşi Sözlük'te 3 sayfa yazı yazılmış bir gecede, bir gecede. ve şey var. Yani bu sözlükte şey yazmışlar. İşte çok güzel her sabah bana pasaj gönderiyor. Halbuki daha bir şey gönder Daha başlamamışsınız. Yani siz bir kitap göndermiyordunuz insanlara, bir kitap reklamı yapmıyordunuz ticari bir girişim değildiniz. Tamamen insanlara ee, kitapların içerisinden seçtiğiniz 5 dakikada okuyabilecekleri pasajları her sabah e-postalarına göndereceğiz ve bunu ücretsiz olarak yapacağız dediniz. Böyle bir yola çıktınız. Bunu duyurduğunuz anda bir gecede 3000 kişi e-postasını bırakıp bana gönder her sabah size dedi. Ee, sonra bu ne kadar hızlı büyüdü? Biz 1 Aralık'ta 7000 kişi ulaştık. 7000 kişiyle başlangıcı yaptık. Yaptıktan ikinci gün 10.000, 3. gün 15.000 derken şu anda ikinci yılımızı bitirdik biz. Ve 250 bin kişiye ulaşıyoruz her gün. Her gün. 250 bin kişiye her gün seçtiğiniz bir kitaptan ki onu da nasıl seçtiğinizi e, merak etmiyor değiliz. Onu da öğrenmek istiyoruz. Seçtiğiniz kitaplardan pasajları insanların 5 dakikada yolda sabah işine giderken bilgisayarını açtığında hızlıca okuyabilecekleri pasajları gönderiyorsunuz. Ve bunları da ticari bir amaçla yapmıyorsunuz. Aynen öyle. Bu bizi tetikleyen şey tabii ki önce kişisel bir ihtiyaçtı işte böyle bir şey niye yok diye yola çıktık sonra tabii insan araştırmaya başlıyor Türkiye'de kitabın durumu ne diye çok acı iki rakam var birincisi Avrupa'da en az kitap okuma süre ayıran ülkeyiz biz ve günde bir dakika ayırıyoruz İnternet'e 180 televizyona 360 dakika ayırırken günde bir dakikayı biz 5 dakikaya çıkarmaya hedefledik. Yani siz sadece biryudumkitap.com'a üye olursanız ortalama bir Türk vatandaşından beş kat daha fazla okumuş oluyorsunuz. Bunun dışında ikinci acı rakam şu. İhtiyaç listesi Tüyin yayınladığı ihtiyaç listesinde kitap 200'lerde Çamaşır ipi, mandal, ince uçlu şarj aleti. O kullanılmayan o artık şarj telefonların şarj aleti daha önde kitaptan. Yani bir ülkede bir insanın ihtiyaç listesinde 200'lerin gerisinde olması kitabın çok kötü bir şey. Bunu düzeltmek için bir yudum kitap artık misyon edinmeye başladı. Birinci yılından itibaren biz çeşitli uluslararası vakıflardan yurt dışına davetler aldık. Orada çok güzel şeyler öğrendik. Yurt dışına açılmayı düşündük vesaire derken bugün geldiğimiz noktada biz kendi kendi döndürebilen tamamen ücretsiz olarak dezavantajlı gruba ki bu dezavantajlı grup bütün Türkiye oluyor. Çünkü kimse kitap okumuyor. Ne yazık ki bir servis olarak yolumuza devam ediyoruz. Amacımız milyonlara ulaşıp artık Türkiye'yi okuyan bir topluma dönüştürmek. Bunun için yan çalışmalarımız da var. Bir kutu kitap diye bir yan proje yaptık. Burada yine bir yudum kitabı ayakta tutmak için siz kitap alabiliyorsunuz. Burada da bir ticari kaygı yok. Eğer olur da kar edersek Köy okullarında kitaplıklar kuruyoruz. Mesela tam bugün Patnos'ta Ağrı'da bir köy okulunun kütüphanesini kurduk. Hatay'da bir kütüphane kurduk. Adana'da bir kütüphane kurduk. İstanbul'da da bir kütüphane kurduk. Dolayısıyla bizim yapmak istediğimiz şey sadece pasaj göndermekle de sınırlı kalmayacak. Bu 250 bin kişiyi harekete geçirmek istiyoruz. Çeşitli fikirlerimiz var hayata geçirmek istediğimiz. Yeter ki Türkiye toplumu kitap okumuyor diye gazetelerde haber olmasın. Ve oldukça yakından takip eden, oldukça etkileşim halinde bir kitle oluşturdunuz aslında. Her sabah sizden mail kutularında mailinizi bekleyen, bu sabah acaba ne gelecek diye merak eden, onlardan bir tanesi de ben oluyorum tabii ki. Oldukça önemli bir kitle var ve çok da etkileşim halindeler sizle. Nedir peki hayaliniz? Nereye gidecek bir yudum kitap? Bir yudum kitapta hayalimiz bütün insanlara ulaşmak. Bu çok açık bir vizyon olarak geliyor kulağa ama burada bütün insanlardan kastım şu. Biz işitme engelliler için e, ellerle anlatılan bir e, videolu işaret, Türk işaret dil destekli videolar hazırladık. Çünkü işitme engelliler kitap okuyamıyorlar. Eğer doğuştan sağırlarsa. E, biz görme engelliler için sesli kitaplar yaptık. Sesli pasajlar yayınladık. Ama tabi bunları sürdürebilmeniz için daha fazla kişiye ve daha fazla desteğe ihtiyacınız var. Hayalim bütün insanları İşitme engelli, görme engelli, hangi kitabı okuyacağını bilmeyen, vaktim yok, işte ben iş adamıyım, yok vaktim yok, ben öğrenciyim diyen herkesi kitap okutan bir okur hareketine dönüşmek. Yani bir noktadan sonra bir yudum kitabı aslında okurların alıp yönettiği bir bir yudum kitap hayalim var. Ne güzel. Yavaş yavaş programımızın sonuna da geliyoruz sevgili Alpaslan. Son olarak buradan dinleyicilerimize ne mesaj vermek istersiniz? Son cümlelerini almak istesek? Ya benim çok sevdiğim. İki alıntı var. Onlardan bahsedeyim ben mesaj olarak. Birincisi Shakespeare'in Biz yola çıkarken onu çok ıı, kullanmıştık. Dünya dinleyenler için bir şarkı söyler diye bir sözdü. Ve biz buradan bütün bir yudum kitap okuyucularına ve şimdi bu radyoyu dinleyen herkesin de bir yudum kitap okuyucusu olacağını düşünerek bütün şarkımızı dinleyen insanlara teşekkür ediyorum. Ve mesajım şu. Yine George Martin'in bir sözüdür bu. Şöyle diyor. Kitap okuyan insan bin defa ölür Kitap okumayın ise yalnızca bir defa diyor. Çünkü siz her kitap okuduğunuzda başka dünyalarda başka insanlar oluyorsunuz. Birden fazla yaşama şansınızı öldürmeyin diyorum. Kitap okuyun diyorum. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ederiz sevgili Afaslan. Yani programın kapanışında söylediğin cümleler de e, en az yaptığınız iş kadar anlamda. Çok teşekkürler bugün konuk olduğun ve bu yaşam öyküsünü bizlerle paylaştığın için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet efendim bugün programımızda Bir Yudum kitabın kurucusu, biryudumkitap.com'un kurucusu sevgili Alpaslan Demir konuğumuzdu. Ve Alpaslan aslında bir asker çocuğu. İstanbul'da doğmuş, İstanbul'da büyümüş. Hayatının bir döneminde Keşan'da bulunmuş. Ama daha sonrasında döndükten sonra o askeri yaşamın korunaklı alanından birazcık hayatın gerçekleriyle tanışmış. Üniversite hayatında babasının artık kendi paranın kazan demesiyle de bir yanda kitap dünyasına açılmış. İnternet üzerinden kitap satan bir sitede başladığı işle beraber kitaplarla haşır neşir olmuş. Ama annesinin edebiyat öğretmeni olması nedeniyle de zaten içinde var olan o kitap aşkı büyümüş. Ve bir gün madem sinemaların e, videoları, kısa tanıtımları var, niye bu kitapların yok diye düşünürken arkadaşıyla beraber bir yola çıkmış ve bu çıktığı yolda bugün her sabah yüzbinlerce insanın Mail kutusuna gönderdikleri kitap pasajlarıyla insanlara birçok kitabı tanıtıyorlar. Birçok insanın hayatında kitapların var olmasını sağlıyorlar. Onlardan bir tanesi de benim. Kendileriyle bir şekilde tesadüfen tanıştım ve kendini bulup bu yaşam öyküsünü anlatmamız sizlerle paylaşmamız lazım dedik. Ve bugün ne güzel ne mutlu bize ki programımızda konu kaldık. Eğer hala abone değilseniz biryudumkitap.com tek dertleri var. Herkes kitap okusun. Sizlerde benim de paylaşmak istediğim yaşam öyküm var. Ben de anlatmak istiyorum derseniz bize ulaşabilirsiniz. Instagram üzerinden ve Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri programını takip edebilir. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz. İki hafta sonra çarşamba günü saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde bizler yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Barış Demirel. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın. Kentin Gizli Öyküleri